song was made up about 30 years ago when I returned from a, giving a concert in Japan. Flying over that big ocean, through all that sky, I got the idea for a song and it came to me all of a sudden. Now I sing it because every one of us have got to be involved in our local community to pledge to stop using so much oil and coal and will stop global warming we'll stop the oceans rising if we all work together get involved children, tell the mothers and fathers too, now's our last chance to learn to share. Lokal, in our own communities, for responsible and sustainable living. Why? Because we love this earth. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Pete Seeger'ın bizleri iklim krizine karşı harekete geçmeye çağıran şarkısıyla başladık. Friday for Future hareketinin küresel çapta 8. kez gerçekleştireceği küresel iklim grevi 24 Eylül Cuma günü eş zamanlı olarak dünyanın birçok kentinde yapılacak. Türkiye'nin bazı kentlerinde gençler de o gün sokakta olacaklar. Tıpkı Pete Seeger'ın şarkısında olduğu gibi Türkiye'li iklim eylemcisi gençler biz yetişkinleri de eylemlerine davet ediyorlar ve şöyle sesleniyorlar bize. Bir krizler çağının içerisinden geçiyoruz ve sahip olduğumuz politik, ekonomik ve toplumsal sistem sürdürülebilirlikten çok uzak. İklim ve ekoloji kriziyle mücadelede var olan sürdürülemez sistemleri kullanamayız. Bizim bu krizler çağından en az hasarla çıkmamız ve yaşanabilir bir geleceğe sahip olmamız için yeni, adil, hiç kimseyi geride bırakmayacak, doğa ve insan dostu büyümeyi değil küçülmeyi destekleyen yeni bir sisteme ihtiyacımız var. Bu nedenle 24 Eylül 2021'de gerçekleşecek 8. Küresel İklim Grevimizde hep birlikte sistemi kökten değiştir diyeceğiz ve karar alıcılara sesleneceğiz. Taleplerimiz duyulana kadar durmak yok. Seni de bekliyoruz. Friday for Future gençleri için bir şarkıcı almak istiyorum. Bir Latin Amerika bir Küba şarkısı. Çok sevdiğim bir şarkı ve programda farklı farklı seslerden bu şarkıya zaman zaman yer veriyorum. Bir Compay Segundo şarkısı, Chan Chan. Bu şarkıyı playing for change müzisyenleri seslendirecekler. Ya arena como Geçtiğimiz günlerde Türkiyeli fotoğraf sanatçıları da bir yıl sürecek bir belgesel hikaye projesine başladılar. Antroposen çağdan belgesel hikayeler başlıklı projenin konusu da iklim meselesi üzerine. Türkiye'de iklim krizi nedeniyle yaşananların fotoğraf, video ve metinlerle belgeleneceği çalışmaya Türkiye'nin hemen her yerinden yaklaşık 250 fotoğrafçı katılacak. Ben de bu projeye yaşadığım küçük çekmece Gölü, Sazıdere Havzası'nı konu olan bir hikaye ile katılmayı düşünüyorum. Projenin detaylarını önümüzdeki programlarda sizlerle paylaşırım. Projenin koordinatörü, belgesel fotoğraf sanatçısı, gezgin yazar, gazeteci Özcan Yurdalan. En kısa sürede birlikte Babil'den sonra da bu projenin muhabbetini yapmayı da planlıyoruz. İklim haberleri deyince hepimiz gibi benim de birincil kaynağım Açık Radyo ama uzunca bir süreden beri bir haber kaynağım daha var. Şimdi bir şarkı arası vermek istiyorum. Sonra konuşmaya devam ederiz. Sırada Meksika'dan 1984 doğumlu genç bir gitarist, söz yazarı ve şarkıcı var. Maria Natalia Lafourcade Silva. La Furcade'yi denizci Fahrettin Eroğlu say e, sayesinde tanımıştım. E, Fahrettin Kaptan 6 yıldır yaşadığı Meksika körfezinde e, Bahmalara yolculuğu sırasında program konuğum olmuştu. E, La Furcade'den şarkılar çalmıştık programda. Hatta yol arkadaşı Bayan Sandra güzel sesiyle onun şarkılarından birisini seslendirmişti. E, bu arada Fahrettin Kaptan 6 yıldır körfezde ona yol arkadaşlığı yapan teknesini satıp bir minibüs alıp işte Birleşik Devletler'den Latin Amerika'nın güneyine Patagonya'ya kadar sürecek bir yolculuk yapmayı planlıyor. Yola çıkmadan Ocak ayında İstanbul'a gelecek ve bir fırsatını yaratıp programıma konuk almayı planlıyorum. La Furcade'den dinleyeceğimiz şarkı Danza de Gardenias. Zamanın duygularını tamir etmesine izin ver. Göğsümüzdeki o çiçek yeniden açacak. Gardenyaların dansı başlayacak diyor şarkısında La Furgade. Müzik Oy, ese tuyo llanto se convierte en río de tus ojos santos y una flor marchita reflorecerá, florecerá, florecerá. Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá, florecerá. Florecerá una danza llena de gardenias plena reflorecerá dentro de tu pecho reflorecerá florecerá 1990'lı yıllara kadar medyaya dördüncü güç deniyordu. Bütün dünyada sermayenin medyaya el atması ve haber güvenilirliğinin sorgulanın hale gelmesiyle birlikte 1990'lı yıllarda iletişim teknolojilerindeki gelişime paralel ABD'den başlayarak tüm dünyada ana akım medyaları alternatif, yurttaş yayıncılığı, yurttaş gazeteciliği ve e, topluluk bağlantılı gazetecilik gibi akımlar ortaya çıktı. E, artık internete ulaşabilme ve çevresinde olup bitenleri gözlemleyip, işte görsellerle, destekli metinlerle, e, bunları sosyal medya hesaplarından e, kamuoyuna duyurmaya başladı çoğu insan. E, ben de 2006'dan sonra Facebook sayfamı bir tür günlük gazetem gibi e, kullanıyordum. İşte içerisinde yer aldığım kültür sanat olaylarını, Siyasi deneyimlerimi veya beğenilerimi Facebook sayfam üzerinden düzenli olarak yayınlamaya başlamıştım. Açık Radyo'yu da yaklaşık 20 yıldır düzenli takip ediyorum. 2009 yılında Ergene Nehri için mücadele eden bir gruba katılmıştım. İşte Bireysel sosyal medya hesaplarım üzerinden bu hareketin eylemlerini yazmaya devam ediyordum. Yeşil Gäste de o günlerde tanıştım. İşte Ömer Madran'ın ders verdiği Yeşil Eve gidip gelmeye başlamıştım. E orada Türkiye yeşilleriyle tanıştım. E bugün de onlarla birlikte daha güzel bir dünyanın düşü peşinde e siyaset yapmaya çalışıyorum. E şimdi şarkı arası daha vermek istiyorum. E Kolombiya'dan genç bir gitarist şarkıcı var. E Maria Cristina Plata. Genç yaşına rağmen birçok ödül almış. Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde konserler vermiş. Latin Amerikalı birçok sanatçıyla birlikte şarkılar söylemiş. Şimdi Maria Cristina Plata'yı Guafa Trio ile birlikte seslendireceği bir şarkıda dinliyoruz. Kırık bir aşk hikayesini anlatıyor. Mi Liberte, Özgürüm. cariño que conmigo tu fingías que hoy te confieso mientras tu clavabas muy adentro tus espinas yo me enamoré y así construimos los dos un castillo de mentiras de dolores de egoísmo del cual yo los no cantan tu querer es un veneno todo a mí me lo avisaba. si es que con miradas falsas esperabas que aceptara que querías en esta casa si tu amor es la desgracia mi fradera está deshecha de tanto que la pisabas las puertas ya están cerradas y eres tú quien viene y llama yo no creo que te sorprenda que de ti me liberaras y búscame y búscame y dióramez y búscame Ahora todo lo que lloré. Yeşil Gazete, az önce saydığım bağımsız gazetecilik akımları içerisinde topluluk destekli gazetecilik akımının bana göre ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Gazete Türkiye Yeşillerinin kolektif çabasıyla 2008'de yayın hayatına başladı ve bugün de ağırlıklı olarak okuyucuları, gönüllü çalışanları ve konuk yazarlarının desteğiyle yoluna devam ediyor. Gazeteyi 2016'ya kadar okuyucu olarak destekledim, takip ettim. İşte bireysel sosyal medya hesaplarım üzerinden gazetenin daha geniş kesimlere ulaşması için çaba gösterdim. 2016 yılında bazı yazarım gazetede yayınlandı. 2016'dan sonra gazeteye daha düzenli yazmaya çalışarak destek olmaya çabaladım ve bugün de Gazete kolektifinin üyesiyim. Benim için çok anlamlı bir çabanın adı oldu Yeşil Gazete. Geçen hafta 15 Eylül'de Yeşil Gazete 13. yaşına girdi. Şimdi bir şarkı daha dinletmek istiyorum. Yine Kolombiya'dan 1985 doğumlu genç bir gitarist şarkıcı var sırada. Kitty James. Aslında Güney İrlanda'da doğmuş. 2 yaşında ailesiyle birlikte Kolombiya'ya göçmüş. Bogota'da müzik okumuş. 2009-2014 yılları arasında besteleriyle ve düzenlemeleriyle öne çıkmış. 2015'te Latin Amerika'nın çeşitli ülkelerinde yüzden fazla konser vermiş. Müziğinde Kolombiya halk şarkıları, İrlanda halk şarkıları, blues ve cazın karışımından ortaya çıkan farklı bir tadı var. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı modern dünyanın tüketim toplumunun geleneksel yaşam biçimlerini, tüketim alışkanlıklarını ezip geçtiği günümüzde dünü anımsatan bir şarkı. Şarkıda şöyle diyor. Dünü, atalarını, babaanneni, köklerini unuttun mu? Patatesin, mısırın tadını. Kakao ağacını çizebilir misin? Çikolatayı tost ile birlikte içerken sana meyve bahçeleri, taro, yuca, yota hakkında hikayeler anlatacağım. Sırt çantamda güvercin bezelyesi ve muz var. Çok üzgünüm bayım bu kadar pervasız olduğum için bazen bu saygısız düşünceler gelip beni buluyor diye devam eden bir şarkı. Müzik tal su café? Como estuvo su agua panela? buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita de la sabana? Disculpeme, sin interrumpo su desayuno. Pa salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. ¿O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda? Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame, su merced, qué sabe del asado? Ese es el que le trae usted las obitas al cucharón. Ve bana ne biliyor, ne biliyor? Bana ne biliyor, ne biliyor? Bana ne biliyor, ne biliyor? Bana ne biliyor, ne biliyor? Bana ne biliyor, ne y de la malanga la yuca, la jota los la quinoa, las y la guatila le tengo el guandú la y la calabaza le traigo guineos también chacha frutos y unas papitas en la mochila ay hey, perdón señor por ser yo tan imprudente es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes pa que usted querer saber sobre el arao Az önce Yeşil Gazete'nin ağırlıklı olarak okuyucuları, gönüllü çalışanları ve konuk yazarların desteğiyle yoluna devam ettiğinden söz etmiştim. O da tıpkı Açık Radyo gibi bağımsız çizgisini bu biçimde koruyabiliyor. Bugün benim gibi Açık Radyo'da program yapan birçok arkadaşımız aynı zamanda Yeşil Gazete'de de yazılar yazıyor. Ağustos ayında Yeşil Gazete Açık Radyo işbirliği yeni bir aşamaya evrildi. Yeşil Gazete gönüllüleri Selin Uğurtaş ve Arca Yılmaz'ın hazırladığı Yeşil Havadis 28 Ağustos Cumartesi günü Açık Radyo dinleyicilerine ilk kez merhaba dedi. Her hafta Cumartesi sabahları saat 8-9 arası yayınlanacak programda Yeşil Gazete'nin bir hafta boyunca ele aldığı, odaklandığı ve özel haberleriyle gündeme getirdiği Yeşil gündemin yanı sıra haftaya damgasını vuran olay veya olaylarla ilgili konun uzmanlarıyla, aktivistlerle ve bilim insanlarıyla röportajlar, geçen haftanın bizi en sevindiren, en çok üzen, en şaşırtıcı haberleri, su, enerji, gıda, hava gibi gündelik yaşamımızın temelleriyle ilgili pek bilinmeyen, ilginç bilgiler yer alıyor. İşte müzikler de dinletiliyor programda. ...bu keyifli programı dinlemenizi öneriyorum. Sırada bir latin klasiği var. Lagrimas Negras, karanlık gözyaşları. Ki ben bu şarkının çok farklı versiyonlarını, çok farklı seslerden sık sık programda çalıyorum. Çok beğendiğim bir şarkı. Bu şarkıyı ki genç müzisyenden dinleyeceğiz. Zuh ve Nurya söyleyecekler Lagrimas Negras que ya has matado mis ilusiones y me de maldecirte con justo encono en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendición Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene en lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida Çeviri Ekolojik meseleleri ve diğer toplumsal, yaşamsal sorunları öğrenebilmek işte bilinmezlerin ayrımına varabilmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. İşte bu gibi günlerde açık radyonun sesine ve Yeşil Gazete gibi gazetelerin varlığına duyulan ihtiyaç daha da artıyor. Yani bilinmezlikler içerisinde gerçeği görebilmek için hepimiz belki de bir kutup yıldızı arıyoruz. İşte ekolojik vicdanı, sosyal adaleti, çevre adaletini, doğrudan demokrasiyi, katılımcılığı önceleyen, şiddeti erkek, egemen dili reddeden... Doğayı merkeze alan, özgür yaşamı ve çeşitliliği savunan, kendisini yerel ve küresel vicdan ağının bir parçası olarak kabul eden yayın çizgisiyle 13 yıldan bugüne yayın hayatına devam eden Yeşil Gazete'nin sizler de gönüllüsü olabilirsiniz. Gazeteye haber yapabilir, yazılar yazabilirsiniz. Bugün ekolojik, ekonomik, siyasi ve sosyal yıkıma karşı alan gazeteciliği, haberciliği yapmak, Gerçek ve doğru haberi kamuya ulaştırmak hepimiz için önemli bir sorumluluktur diye düşünüyorum. İşte Belki bir gün balkonunuzda otururken çocukluğunuzun geçtiği parkta ağaçların kesildiğini fark ettiniz ve buna tepki göstermek istediniz. Ya da yaşadığınız şehirde yeni bir maden projesi gerçekleştiriliyor ve yaşam alanınız tehdit altında olduğunu düşünüyorsunuz. Belki de tanık olduğunuz şey hayvan dostlarımıza karşı bir hak ihlali, denizlere karışan kirlilik, yanan veya yakılan bir orman, zehrini solduğumuz havaya karıştıran bir termik santral. Koronavirüs salgını sebebiyle günlük faaliyetlerimiz sekteye uğramış olabilir ancak ekolojik yıkım her geçen gün daha da şiddetlenerek devam ediyor. Bu sebeple çevremizde olup bitenleri gözlemlemeye ve bilgi paylaşımına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yeşil Gazete bir süre önce kamuoyuna bir çağrı yapmıştı. Tanık olduğunuz ekolojik yıkım hakkında gazetemize yazın çağrısıydı bu. Yeşil Gazete Haber Merkezi'ne hm.yeşilgazete.org adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeşil Gazete'nin özel haber, video haber ve yazılarına ulaşmak da artık çok kolay. İlgi alanınıza göre hazırlanan Yeşil Gündem'in mailinize ulaşması için bültene abone olabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgiyi gazetenin yesilgazete.org adresinden alabilirsiniz. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da ilk kez bir tarım şenliği başladı. İşte benim de içerisinde yer aldığım İstanbul Kent Konseyi Tarım Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu'nun öncülüğünde düzenlenen etkinlik Kadıköy Salı Pazarı alanında başladı. Tüketen değil üreten İstanbul sloganıyla yola çıkılan şenlikle amaçlanan kentin azalan tarım alanlarını korumak, işte bin yıllardır devam eden üretim geleneğini ve üreticilerini öne çıkarmak. İstanbul'un arısını, mandasını, işte çeltiğini, meyve sebzesini, bostancılığını, balıkçılığını öne çıkarmayı ve desteklemeyi hedefleyen şenliğin önümüzdeki yıllarda kapsamının daha da genişletilerek sürdürülmesi ve geleneksel bir hali gelmesi amaçlanıyor. İstanbul Tarım Şenliği 25 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'deki Müze Gazhane'de 12.30'da başlayıp işte gün boyu sürecek söyleşi, atölye ve panayır etkinlikleriyle sona erecek. Bu şenliğe dair kapsamlı bir haberi hafta sonu Yeşil Gazete'ye yazmıştım. Oradan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz veya istanbulkendkonseyi.org.tr adresinden şenlik hakkında bilgi edinebilirsiniz. Tarım ve Toprak Ana'dan söz edince bir de şarkı dinletmek istiyorum. Sırada yine Latin Amerika'dan, Peru'dan bir grup var, Nutrunas. Şarkılarında Toprak Ana'ya sesleniyorlar, Pachamama. Bacha mamma mo so Bu akşam 20'de Cemal Reşit Rey konser salonunda Ruhi Su'nun aramızdan ayrılışının 36. yılı anısına bir konser var. Orhan Aydın'ın sunacağı konserde Ruhi Su Dostlar Korusu kuruluşunun 46. yılında Haluk Polat yönetiminde Ruhi Su için türküler söyleyecekler. Konserde Emin İgüz, Erdem Oral, ee, Şuşan kalıtaşta e, sahne alacaklar. Ee, Yunanistan'dan Alexandra Gravas'ta iki şarkıyla konserde yer alacak. Gravası geçen hafta e, Babil'den sonra programıma e, konuk etmiştim. E, Gravas dün İstanbul'a geldi ve e, bu akşam o da sahnede yerini alacak. E, Gravas konserde e, Ruhi Sun'un Dursun bebek türküsünü Türkçe seslendirecek e, ve geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Mikis Theodorakis'in anısına Ruhis Dostlar Korusu şefi Haluk Polat'ın düzenlemesiyle bir Theodorakis şarkısını Omorfi Poli'yi de Ruhis Dostlar Korusu ile birlikte Theodorakis'in anısına ilk kez seslendirecek. Sıradaki şarkıyı Alexandra Gravas'a armağan etmek istiyorum. Bir hoş geldin armağan olsun. 1950 yılında yazılmış sözleri Nikos Rutsos'a, müziği Manolis Hiotis'e ait bir şarkı Tsardaki, Kulübe, Black Ship Trio'dan dinliyoruz. Τα βράδια μονάχι με παρατά, και μάλισκομενες στα πίνεις και γλείτας, και στο τσαρτάκι σου, και στο τσαρτάκι σου, έρχεσαι μόνο για να πιεις το καφέ και στο τσαρτάκι σου, και στο τσαρτάκι σου. σου, έρχεσαι μόνο για να πιεις το καφέ τακίσου. μου θα βγάλω τη χρυσή, κάλλιον αλήπτη η αγάπη σου και σι, και στο τσαρτάκι σου, και στο τσαρτάκι σου, μήσος η για να πιεις το καφετάκι σου, και στο τσαρτάκι σου, και στο τσαρτάκι σου, μήσος για να πιεις το καφετάκι σου. bilden sonranın sonuna geldik. Yeşil Gazete 15 Eylül'de 13 yaşına girdi. Umuyorum Yeşil Gazete kolektifi uzun yıllar her adımda biraz daha çoğalarak yola devam eder. Son şarkıyı Yeşil Gazete'yi bugüne kadar taşıyan gazete gönüllerine, konuk yazarlarına ve okuyucularına armağan etmek istiyorum. Şarkıya geçmeden önce küçük bir yıl dönümü hatırlatması daha yapmak istiyorum. Tabi bu pek mutluluk verici bir yıl dönümü değil. Yeşiller Partisi 21 Eylül 2020'de kuruluş evraklarını İçişleri Bakanlığı'na vermişti ama hala kuruluşa dair bir geri dönüş olmadı bakanlıktan. Umuyorum bu meselede bir an önce çözülür. Yani iklim krizinin ekolojik, ekonomik, sosyal yıkımın her gün şiddetini daha da arttırdığı bir dünyada yeşil düşüncenin, yeşil siyasetin bu kaostan çıkışta çok ama çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bu de bir an önce çözülür ve Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de Yeşiller parti olarak siyasi yelpazedeki yerlerini alırlar. Babil'den sonranın eski yeni bütün program kayıtlarına Facebook Babil'den sonra sayfasından ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. Artık Instagram'da da bir sayfamız var. Babil'den sonra Instagram sayfasına da üye olup programı oradan da takip edebilirsiniz. Haftaya Pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay. Hepinize gönlünüzce yaşayabileceğiniz sağlık ve huzurla geçecek güzel bir hafta diliyorum. Az önce söylediğim gibi son şarkıyı Yeşil Gazete'yi bugüne taşıyan Gönüllüleri, konuk yazarları ve okuyucuları için çalıyorum. Carlos Santana'dan dinleyeceğiz. Corazon Espinado. Esen kalın.